Elhamdülillâh lezî hedâna lihâdâ ve mâkûnna al-nehterîye levlân hedâna allâh. Mu'at sâmi illâ billâh. Ne kad câet Rusûl-u Rabbinâ bilhak sallu alâ Resûlünâ Muhammed. Allahümme salli alâ Seyyûnâ. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ Seyyûnâ. Sallu alâ şefî'i zînûbina Muhammed. Allahümme salli alâ Muhammed.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 ve yeter vacın kusur eylehuvle havle ve kuvvete illa billahi el aliyel azim. Rabbim bu cemaatlerimizi bu meclislerimizi daim eylesin. Amm nazarlardan muhafaza eylesin. Allah'ım bizim günahlarımız yüzünden kullarını mahrum eylemesin. Amin. Allah'ım bizlere nasuh tevveleri ihsan eylesin. Amin. Amin Allah'ım amin ya Rabb. Sallı ala cenem Muhammed ve ala alihi ve sahabe selem. Yalnız ilimden değil işi amele çıkartmayı nasip eylesin eyyüel velet ey oğul la tekun mine le'mali amellerden müflis olma ne demek zahiri ilimlerle amelin işte namazın, orucun, ibadetin, zikrin ne olmasın? az olmasın yani amellerden boş olma ya zahiri amellere Önem ver Vela tekün mine lehvâli hallerden Manevi hallerden de boş olma Ne demek? Batın ilminden de âri ve çıplak Olma. Hem zahir amelleri Yap. Hem batıni Manevi sırlara vakıf ol Yani ne demek? diyor? Hem şeriatı yap. Hem hakikate er Şeriatın zahiriyle de Kalma. Zahiri Alimler bazı kere tonuk olurlar. Manevi hallerden uzak olurlar. Seyr-i manevi yolculuktan mahrum olurlar. Cezbeden, feyizden boş olurlar. Onların da çok vaazları fayda etmez. Çok tesir etmiyor. Yani konuşurlar, konuşurlar bir kişi namaza başlamaz. Çok uzun uzun anlatsalar da tesiri az oluyor. Ama manevi tarafı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 adamın elini tutmaz. Yani yar na ahirette sahibini tehlikelerden kurtarmaz ve maksatlerine ulaştırmaz. Okumadık değil mi bunu? Misalihu. <gülüyor> evet. Bunun misali. Levkane ala raculin bir adamın üzerinde olsa fi beriyyetin ve bir çölde sahrada iken asharatu <gülüyor> esyafin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 Ne düşünürsün? ''Hel tedfe'ul eslihatu'' ''Onca silah savuşturabilir mi?'' ''Şarra'u aslanın şerrini mini o adamdan'' ''Bil o silahları kullanmadan'' ''Ve darbiha o kılıçları vurmadan'' Şimdi size misal veriyor İmam Gazahir Hazretleri. ''Ve minel malum'' Herkesin bildiği gerçek şudur ki ''Enneha o kadar silah ve kılıç'' ''La tedfe'u'' e, aslanı da savuşturamaz'' E, Efendi hiçbir tehlikeyi e, uzaklaştıramaz. İlla ancak bir tahrik hareket ettirirsen, sallarsan ve darbi vurursan, çakarsan ne yapar? E, şerri defedebilir bilir. Fakat işte yine böylece o kadar bir adam okusa miyet elfi meseletin, 100 bin, bin mesele okusa, ilmiyetin hepsi ilmiy olsa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 Bunların hepsi mesela şunu yaparsan şunu kazanırsın şunu yaparsan cennette köşk alırsın hepsini efendim okusa ve eee تعلمها onları öğrense güzel bellese ve allama onları öğretse millete de vaziyetçe nasihat etse konuşma yapsa sohbet yapsa efendim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 ben çıktı. İşleri, daha dahabetleri nereden çıkacak? Bilmem yecüş mevcut nereden çıkacak? Ya o sana ne yarar? İnan, iman et. Allah'a sığın, geç gitti. Gelmiş demiş Şerif, Nasrettin Hoca demiş, tabutun önünde mi gitmek cevap? Hoca even arkasında mı gitmek cevap demiş. İçinde gitmedi. De, neresine gidersen git evladım demiş. Yani şimdi sen tabuta girdikten sonra öbürü önünde mi gitmiş? Onu o sorar zaten. Sen içine girmedi.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 Tehlikeli şeyler, son alametler hele çok tehlikeli. Hep şimdi e, daha önemlisi itikadi konular. Allah Teala'nın sıfatları, Allah Teala'nın zatı, Allah Teala. Efendim, hakkında düşünülmesi caiz olanlar, hakkında düşünülmesi caiz olmayanlar, Allah Teala kader meselesi ve sarar Amentü yani. E bunları konuşacağız inşallah. İşte bir şeyler bırakalım, yetiştirelim millete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 ve misal bir misal daha vereyim diyor. Levkaneli raculun bir adamın harareti olsa. Hararet Arapçadır, Türkçeleşmiş. Yani sıcaklık artmış ve maradun safraviyun bir de e, safra ebeni hastalığı olsa eee safra burada Türkçeleşmiş artık. Yani safra kesesi de diyoruz aslında Arapça bir kelimedir o da. O safravi hastalığı olan da tabii Ağzı acı olur onun. Yani safralı derler ya ağzı avu gibi herhalde artık içendem içinden ağzına mı geliyor neyse. Şimdi bu adamın efendim eee ilacı ilacı neyle olacak? Biz eee sekencubin Sekencubin neymiş sekencubin? Balla sirke karışımından yapılan bir terkip. Onu da ilaç olarak söylüyor yani.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 felâ yasılül Yahsulu hasıl olmaz elbur'u iyileşmek ve şifa illâ bisti'malihima ancak o ilaçları kullanırsan içersen iyileşirsin içmezsen yaparsın ilaçları buraya dizersin kavanozları neyse macunları koy buraya sen bunu kullanmazsan oradan sana fayda gelmez onun için illa bilgini işleteceksin, ilmini amel devresine sokacaksın. Bildiğinle amel edeceksin. Burada bir farsça beyit almış, efendim Ne diyor? Germey duhizar rıtlı peymayı tamey ne gori ne başedet şey dahi. Tabii İmam Gazali Hazretleri de farçası da kuvvetli. Diyor ki. Efendim, yanında en kıymetli, en kaliteli, en eski şaraplar da olsa Şairin sözü içmeyince sarhoş Olamazsın Ya yani ne demek istiyor? Bu şiir edebiyattan bir şey getiriyor Bazı böyle şiirler falan Vaazla nasihatte istimal edilir e, Evliyaullah, alimler, tefsirlerde de çok şiirler geçer Bazı şiirler efendim tabii ki e, cahiliyet dönemine dair olabilir. E, mühim olan ifade ettiği mana ve kıyastır. Teşbitte hata yok. Demek istiyor ki ilmin ne kadar çok olsa da amel etmeden fayda göremezsin. Tabii ki e, burada e, şu da anlaşılmasın. E, sade ilimle uğraşmayın. E, manası anlaşılmasın çünkü neden e, ne dedik bazı şeyler insan kendi amel edemese de onu öğrenmesi onu öğretmesi ondan mesela adam kendi e, zekata tabi değil nisabı yok zengin değil hoca ama zekatla ilgili meseleleri anlatır e, bu amel edemez ki zekat zekat verecek durumda değil ama onu öğretmesi gerekmez mi faydalı değil mi sevap değil mi anladın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 e, hadi oradan da bir teşvikten dene yaparsın müjde alırsın <gülüyor> fazlül alimi alel abidi hadis-i alimin abitten üstünlüğü Kefadli ala ednakum benim sizin en aşağılarınızdan üstünlüğüm gibidir ben sizin en ednağınızdan ne kadar üstlereceğim? Alim, abitten o kadar üst. Şimdi burada da alim sırf bilecek de hiç ibadet yapmayan, abit de sırf ibadet yapan böyle de mana verilmiyor. Ya nasıl mana veriliyor? Alim ibadetlerinde yapıyor, fakat ilim üzere yapıyor. Abit ise cahilin sofusu meselesinden ilimsiz yapıyor. İşte bilerek ibadet yapan.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 önüne gelen hemen hocaları da beğenmemeye başlamayın. Kendiniz biraz hemen sarığı sarıp cübbeyi de giydiniz mi Halep müftüsü gibi dolaşmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra hoca da beğenmiyorsunuz ya. E sen şimdi efendim takva sahibi, ilim ehli, amel ehli güzel hocalarımız var. Bu hocalarımızın da hemen "Aa teheccüdü kaç kılıyor? İftara kaç kıldı?"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 Anahtardan onu izliyormuş. Odada ne yapıyor diye. Hatta kandil de yanıyordu demek ki falan. Kalkmış, iki rekat kılmış yapmış o Ubudun yatmış sırt üstü. Sabaha kadar. O kız da gidiyor, İmam Şafii'ye, yani babasına veya neyse işte. İki de biliyor ki, ya amma methediyordun bu adamı diyor ya. İki rekat kıldı, yattı aşağıya. Hani benim de hocam, üstadımız, müçtehit şu bu ya. kadar yatıyor ya. Ya kızım sana ne? Allah Allah yoldan gelmiştir, yorgundur, şudur, budur falan. Allah Allah teheccüd farz değil ki ya. Kılmış iki rekat zaten. Zaten 2 rekat kılsan sünnet yerini buluyor. Falan falan. Oho 3 saat kılacak, ayakları şişecek. Hani sünnete göre falan tam şimdi. Nece bekledi bekledi. Sabah namazına doğru oradan kapının deliğinden kolladı kolladı sabah namazı olunca da kalktı ta işte öbür arkadaşlarda da cemaate kalktılar abdest almadan namaza durdu Aa, aa dedi bu hepten olmadı ya <gülüyor> niye ya sabaha kadar yattı ya kontrol ediyorum ediyorum hep yatıyor ya ee kalktı abdest almadan E kızım sen anlasana ki abdesti bozmadı E abdesti bozmadı da niye yattı biz olsak yasta yarım metre kala uyuyoruz 3 saat uzanıp da uyumamak mümkün mü bizde? Biz ayakta uyuyoruz zaten. Yatakta haydi haydi uyuruz. E peki ne yapacağız? Bu mesele nasıl çözülecek? E işte mübarek hemen keramet gösterdi. Ondan da o kadar merak ettiğini zahiren bilmeyebilir. Ne bütün kız kontrol ediyor kapının şeyinden? Efendim dedi gelin bakalım. İmam Şafii de çok ibadet eder. Üf! Yani mübarek hem müctehit tabii hem yer işlerini de yapar da. Yani Ramazan'da 60 hatim okuyor. Günde iki. Günde iki hatim. Onun İmam Şafii'nin de ibadeti çok dillere destandır. Radıyallahu Teala. Başımız tadı. Şimdi e, kızı da ondan alışmış. Onun da hocası gelince u buna kadar ediyor diye zannetti. Hayal kırıklığına uğradı. Ama tabii o tazim ediyor İmam Şafii ona.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 kıyamete kadar milletin karşılaşacağı olaylara karşı bin tane ayet vadisten hadisten ayet ve hadisten, bin tane değil ayet ve hadislerden bin tane fıkıh meselesi çözdüm dedi. Peki niye sırt üstü yatıyor? Peygamberler de vahiy geldiği zaman sırt üstü yatarlardı. Beynin en iyi çalışma, verimli çalışması sırt üstü yatarkendir. Çünkü otururken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 Sırt üstü yazsak, bir iki mesele düşünsek üçüncüde sayıyı şaşırtırız. İki mi çözdüm, üç mü? İki mi, üç mü? Ya dört tek adı kılıyoruz da sekiz mi kıldık diye şaşırıyoruz ya. gel. Üç, dört derken gidersin. Zaten nasıl uyumayacaksın? Tesbihle say bakalım yüz kere. Yüz tane kulüü Allah oku sen yüzü bulmadan hepiniz uyursunuz be. Tabii.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 arabada sünnet ama cemaat beklediği için arabada kılar. Trafik tıkanmış. Gelirken arabada kılar. Sünneti farzla cemaata et. Öyle mi diyeyim şimdi? Ama sen şimdi hemen sünnet kılmıyor bilmem ne. Böyle manalar verme. Süizana girer, kötü düşünceye girer, iftiraya girer. Luhumul ulema mesmumatun. Alimlerin etleri zehirlidir. Kötü işler gelir başına. Ne gereği var kardeşim? Hoşnut zannet zaten bütün kullara hüstü zannet sadece hocalara demiyorum ama alimlere haydi haydi hüstü zannet bütün müslümanlar birbirine ne yap hüstü zannet sünneti kılmadı çıktı belki evinde kılıyor aslında sünnetleri evine gidip de kılmak da sünnet e belki evinde kılıyor ben bu adam sünnet kılmıyor falan böyle yapmayın yani suizanlarda bulunmayın evet şimdi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 işte üç mesele var ya sonra sabredemedi dayanamadı Kur'an-ı Kerim'de Kehs suresine geçen ayrılırken dedik artık görüşemeyeceğiz ee, keşke hani devam edebilseydik ama işte ben sabredemedim dayanamadım sen de şart koştun üçüncüde de artık ben yine dayanamayınca bu iş ayrılıyoruz bir vasiyet bana nasihat ne buyurdu Hızır Aleyhisselam ilme li bi, ilmi anlatmak için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 Bahara, yalancı bahara aldanıyor. Ondan sonra bir kar yağıyor üstüne hasat gitti. Amelde, amelinde nesi var? Zayi etmemek için çareleri var, Afetleri var. Sabah namazından sonra mesela, işrak namazı arasında dünya kelamı konuşsan dilin afetidir diyor. Bu dil işte konuşmayacak. İki namaz arasında konuşmayacaksın. Farzla sünnet arasında konuşmayacaksın. Cevabının fazla olması için yani namaz bozulmaz da aralarında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 yani ayet ve hadislerin buyurduğuna göre hareket etmektir amelsiz bu işin çıkarı yok yani hasen-i basre hazretlerinin sözüdür talebül cenneti bila amelin zembümmine zhunub amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır adam ikide belini açıyor ya Rabbi bana cenneti nasıl bile beş vakit kılmıyor beş vakit namaz kılmıyorsun cennet istiyorsun bu nasıl saçmalıktır ya ne saçmalıktır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 İlim meclisindesiniz ya e bu amele amelden sonra ya Rabbi cennetin istiyoruz. Olur mu? e olur. E sen şimdi ye ye ye ye ayranları hiç, şunları hiç, bunları hiç. Meyveler ye bilmem ne, açelleri ya Rabbi cenneti nasip eyle. Tamam da yani şimdi mübarek. Amelden sonra Ha ama bizim yemek duasında var. Ha, yemek duasında var. Başında ne var? Yemek olsun başından ne var? Elhamdülillah, thumma wa thumma elhamdülillah. Elhamdülillahi etti atahmana ve şakana ve eşba'ana ve ervana ve kefana ve avana min gayri havlin ve la kuvvete minna ve kim men la kafil ve la meva. Elhamdülillahi lladhi en'ama aleyna ve efdala fecealena minel muslimin. Elhamdülillahi lladhi esbagha aleyna ni'ameh zahiratan ve batina. Elhamdülillah hamden yavafi ni'ameh ve kafi وَنَصَرَ اللّٰهُ مَيْجِرْنَا مِنَ Sen bu kadar hamd edersen peşinden cehennemden kurtar dersin. Çünkü hamd nedir? Amel. افضل dua. Duanın en üstünü nedir? Elhamdülillah. Elhamdülillah'tan daha üstün dua yok. Allah'a hamd et. Ama bilirsen. E şimdi sen esbega aleyna ne demek? Nimetlerini bize tamamlayan Allah'a hamd olsun şöyle böyle. Tabi hadislerden alınmıştır, Ali Haydar efendi babamızın da Bir sıralaması var onda ama Hepsi hadislerde münferit olarak hep hadisten alınmış. En büyük dua En büyük hamd Elhamdülillah alâ sâbîh ni'amillâh Resulullah sallallahu ve sen buyurdu Bir şey için şimdi tam unutmuş olabilirim Şu iş olursa veyahut da birisi işte Müfreze gitti de Harpten selametle dönerseler yani Allah'a En büyük hamdi yapacağım Sahabe de meraklandı bekledi. Müfreze de selametle geldi. Baktılar beklediler şimdi ne diyecek acaba? Zannediyorlar ki kaç saat saydıracak dua. Resulullah dedi, elhamdülillah ala sabihe ni'millah. Dedi tamam bir şey yok. Biraz vurdular sahabeden bir dedi ya Resulullah çok yani en üstünü en büyüğünü yapacaktınız ya falan. <gülüyor> Resulullah burada vurdu? Yapmadın mı? <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> elhamdülillah Allah'ın tamam tas tamam nimetlerine karşı elhamdülillah en büyük hamd budur dedi anlatabiliyor muyum sen o hamdleri o dua yaparsın peşine de cennet istersin cehennemden sığınırsın yine bir hamdin peşine yapacağız direktman olmaz namazdan sonra bile direkt dua yapsan sünnete uygun değil başına ne diyorsun peşine ne diyorsun Elhamdülillah Rabbil Alemin peşine diyorsun ve salatu vesselam ve la seyyidil murselin Muhammedin ala aleyhi sahibi ve ecma'yı şimdi besmele yok tesbih yok hamd yok salavat yok dua direktman yaparsan biraz adrese gitmez ya yani. amel şart efendim amelsiz ne dedik bir şey istemek de İnsan Allah'a hamd edecek, salavat edecek, ondan sonra bir şey isteyecek. Direktman istenir mi ya? Ayıp. Edebi var her şeyin, duanın edepleri var.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 Etmiyor onlar da işte 50 vakit meselesidir Abdestte falan gusülle 7 kere gusül meselesidir şart, 7 su yıkanma falan bunlar bizi alakalı etmiyor Çünkü şeriat beyan etti Şu kaldırıldı şu kaldırıldı şu kaldırıldı Yahudilere haram olanlar tırnaklı hayvanlar Etlerden şunlardan Cumartesi gün balık avlamalar ve ve vesaire, vesaire Hepsi onlar onlara ait Ama genel Kaideler Değişikliği beyan edilmezse Bizi de bağlar Ama şimdi birisi derse ki Efendim bu değiştirilmiştir. Niye? Bir kavli Aleyhisselam çünkü Resulullah ne buyuruyor? Hadi bakalım. İdamat ebn Adem, ee, Adem oğlu öldüğü zaman ne olur? İnkat Ameli kesilir. Yani ölenin ameli biter. İlla minteleat ancak üç şeyden bitmez. He? Nedir onlar? El-Hadi ee, Sadakatin, cariyetin Devam eden sadaka, çeşme, köprü vesaire gibi Ev-ilmi yuntefa'ubi Faydalanılan ilim Kitap yazmış, bahsetmiş, bırakmış gibi Ev-veledin salih yedi Ya da kendisine hayır dua eden çocuk Hayırlı evlat bırakmış, çocuk arkadan dua ediyor Bunu, Bu üç şeyden ameli kesilir mi? He? Kesilmez O zaman ayete uymuyor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 Eğitimle kim uğraştı? O çocukla kim mesai harcadı? O çocuğa kim dua etti? Sen Allah yolla koydunsa onu Bu yolda yetiştirdin o da sana o kursa tabi ki sevabı sana Dua sana gelir. Neden? E senin mahsulün Senin meyvan, senin ürünün Onun için Burayı yanlış anlamayın diyor Ve linkânet mensukaten Hadi o ayet mensuhtur diyelim Tutturdun ki öbür geçmiş Ümmet hakkında Diyorsun. Peki bunlara ne diyorsun? Ne diyorsun? Ferman ne konuşabilirsin. Fi kulli teala Teala'nın şu beyanı hakkında "Femen amelen Kim Allah'a rızasına, rahmetine, cennette rü'yetine, cemaline kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin. Ya, ne yapıyor? Benim rahmetime, rızama, cennetime gelmek isteyene ben öneriyorum salih amel işlesin diyor. ameli şart koşuyor koşu. Bu ayete ne diyeceğiz? Diğer ayet-i cezaen ''Cezâen bimâ kânû Kur'an-ı Kerim'de dolu ayet var. Cenneti anlatıyor, anlatıyor, mükafat. Neye karşılık? Yaptıkları, dünyada yaptıkları amellere karşılık. Başka ayette ne cezaen ''Cezâen bimâ kânû yeksibûn'' Kesmedip kazandıkları, gayret ettikleri amellere, hayırlara, iyiliklere karşılık. Evet. Hep işi getiriyor amele. Ne buyur Resulullah innelzine amenu salihat iman edip sade imanla kalmayarak hemen hemen 45 ayette var bu peş peşe salih ameller değişleyenlere, işleyenlere kanatlehum cennetul firdevsi firdevs cennetleri ne oldu nüzula konak oldu e, nüzül ikram peki bu ikram neye iman ve ameli salih'e karşılık ikram salih ameli oraya da koyuyor. Yine ne buyuruyor? İllamen tabe ve amene ve Namazı terk edenler, işte efendim adam öldürenler, zina edenler, şirk koşanlar falan hep ayetlerde Meryem suresinde, Furkan suresinde fekale namazı zaya edenler ve şehvetlerine uyup işte haramlara bulaşanlar, fesvel cehennemin dibindeki kuyu böylecekler. Öbür tarafta verlediğine la ve ve la yaznun, adam öldürmeyecekler, zina etmeyecekler, şirk koşmayacaklar. Ve mevhalde kim yaparsa bunları, yel O da cehennemde esem kuyusunun irinlerin, cehennem elinin leşlerinin toplandığı kuyulara girecek. İki yerde de peşinden istisna var. İstisnada ne diyor? İlla ancak e adam adam öldürmüş. Şimdi sana da ümidin yok ebedi cehennemsin diyemezsin. Yaptığının haram olduğunu biliyor, günah düşmüş. Veya zina yapmış. Bu adama sen ümidin yok ebedi cehennem diyemezsin. Çünkü haram olduğunu biliyor, Müslümandır. Veya namazı zayi etmiş, 10 sene, 20 sene, 30 sene kılmamış, kazaya bırakmış falan. E namazın farz olduğuna inanıyor bu adam. Tembelliğinden yapma kılmamış. Buna sen kafir diyemezsin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 İhlas ile, huzur ile, Amin. müyesser eyle, Amin. kolay eyle, kabul eyle, Amin. nasip eyle, Allah'ım ya Rabbim. Dilimiz tutuksa da, komadaysak da, ne hal değişecek, şuur, şuurumuz kayıpsa da, herkes her türlü türlü ölümler var. Son nefeste kadirsin Allah'ım, bu kelimeyi söylet, bir şey istemiyoruz, ya Rabbim. Amin. Amin. Ya karımı göreceğim de, ay hanım gidiyorum falan. <gülüyor> ne yapacağım ya? Hanımı canımı boş ver, gidiyorsun zaten. Biraz ayılıyım da işte çocuklarla bir konuşayım. Ne? Konuştuk kaç senedir konuşuyoruz işte çocuklarla. Hep aynı terenelne bir şey yok. Bırak. Bir kelime icadetlik pay istiyoruz ya Rabbel alemi. Bir, bir şey lazım değil mi? Ve ikamiz sala namazı dost doğru kalacak. Beş vakit, farzlarıyla, tabii ki vacipleriyle.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 fazladır ve inkanel abdu her ne kadar kul yebluğul cennete cennete ulaşacaktır bir fazlillahu keremi Allah'ın fazlul keremiyle amellerimiz bizi cennete sokma yetecek mi he ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem len yudhile haddekum cennete amelu hiçbirinizi ameli cennete sokamaz ve lan ya sen de mi kale ve ben de Resulullah'ın ameli yetmiyorsa, bizim amelimiz nasıl yetecek? İlla ente gammene etniyallahu minibirahim. Allah acıyacak da beni cennetten sokacak. Yani fazl kerem daima devrededir. Evet, kul cennete Allah'ın lütfuyla, ikramıyla, cömertliğiyle, hediyesiyle, bahşişiyle vasıl olacak. velakin bu rahmete neden sonra kavuşacak? Allah'ın fazl-ı keremine ne sebeple erişecek? Ba'de en yestaid de, kendisini hazırladıktan sonra kul, neyle? Bir taati Allah'a taat yaparak ve ibadeti Allah'a ibadet ederek kendini o rahmete namzet olmaya hazırladıktan sonra yine iş nereye döndü, amele döndü. rahmet Allah çünkü Allah'ın rahmeti acıması, fazlül keremi bu ayet-i kerimede var. İnne rahmetallahi şüphesiz Allah'ın acıması ve merhameti karibun çok yakındır. Kimlere?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 Cibril hadisinde Hazreti Cibril Efendimiz aynı yani insan kılığında gelip sahabenin de tanımadığı meşhur bir hadis her kitabın başında geçer. Hadislerin amen gibidir. El ihsanu ihsan nedir? <gülüyor> Sen Allah'a ibadet edeceksin. Kenne ketarav sanki Allah'ı görüyorsun gibi. Feleğum temtekun tarav fenu yorak. Sen onu göremiyorsan da onun seni gördüğünü bileceksin. Sen, ben göremiyorum o hali de kazanamıyorum o zaman ama onun beni gördüğünü düşünüyorum tamam işte muhsinlere Allah'ın rahmeti yakındır ve levkıyla eğer denecek olursa ki yebluğü eyzâ bi mücerredil iman sade kupkuru bir imanı olan da sonunda cennete girecek mi? <gülüyor> He, bak eşari mezhebinin de aynı maturidi gibi olduğunu buradan da anlayın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 ağlara paşalara herkese bunu anlat. E şimdi işte işim icabı, mesleğim icabı, makamım icabı, mertebem icabı işte kılamıyorum da de demiyorum. Şunu yapamıyorum. De Bari imanlı kurtaralım. Dikkat ediyor musun? Yani onu da şöyle anlatırdı. Allah Allah mübareğin ilimleri ya. var. bak. İmanet şunlara inandın mı? İnan. Tasdik ettin tamam Bir kere secde etmesen de. Ya ölünceye kadar bir secde nasip olmamış.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 Allah Allah kulna, biz deriz ki sen dersen ki illa amel illa amel illa amel diyorsun ama sırf imanla da gider yani eli i sünnet kulna biz deriz ki neam evet gider anladın mı maturidi eşari'nin farkı olmadığını bu noktada anladın mı yani ameli dahil ediyor ama amel yoksa da iman yok demiyor çünkü iman yok deseydi amelsiz neam evet gider, gider cennete demezdi meseleyi doğru anlayın maturidi eşari arasında Lakin gider ama ne zaman gider? He? Ha ne zaman gider? Kem bin akabetin nice geçitler keudin tehlikeli meşakkatli geçitler testekbiluhu önünde onu bekler. <gülüyor> ne zamana kadar ilahen yasile ta cennete varıncaya kadar nice tehlikeli geçitler onu önünde bekler. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Tehlikeli geçitleri geçirt bize ya Rabbi, Fazlu ya Rabbi alemin Fakir fukara ye yemek yedirelim yemek yemek. Fakir fakirlere bakmak çok. Tehlikeli geçitler. Felakte hamel akabe, tehlikeli geçiti geçemedi diyor. Vema adrakemel akabe, tehlikeli geçidin ne olduğunu sana kim bildirdi diyor. Fekyur akabe, köle azadıdır. Evi taamun fi açlık gününde yemek yedirmektir.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 çok e, dualar yazıyorum size şeyde Allahüller dört kere ya hayuha kayyumler sünnetle farz aras sabahın Neden? hep iman kurtarma meselesine çok önem veririz dualarda neden belki birinden kurtaracağız inşallah ve idâvasu ile cenneti tamam imanın da kurtardı çok tehlikelerde atlattı kaç sene efendim eee Mazab çekti, ne çektiyse çekti ve ida vasale cennete vardı, vardı ama yekûnü ne olacak? Cenniyen, cenniyen, cennetlik olacak. Ama nasıl bir cennetlik? Müflis ha, sıfır tüketmiş, <gülüyor> cehennemden çıkmış, gelmiş, tamam cennette de cennetin en aşağısına da razıyız Yani dünyanın krallığından üstündür ama e kardeşim şimdi burada konuştuğun gibi olmuyor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 Bedava geldim. E dava geldin, cevabı işte. <gülüyor> yani makam, o kadar da makam işte ha Cennete girdin, daha ne istiyorsun ya? Tabii cennete de girince de en etnası da baya bir şey. Tabii diyorum sana, krallar özenir ama. Velakin, e, cennette de makam farkları var mı? Var. Ve lel ahiratü ekberu derecat. Esas derece farkı, kıdem farkı, kademe ve mertebe farkı,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 Hasan ı Basri Hazretlerinin buyurduğu üzere Rahimullah Teala, ya kulüllallah Teala, Allah Teala buyuracak lübbadi kullarına yevmel kıyameti kıyamet gününde. Ne buyuracak? Ödülü cennete, ey kullarım buyurun cennetime girin. Neyle bir rahmeti amelinizle değil. Cennete neyle girin? Acımamla, fazlımla, keremimle.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 Aleyke ya Resulullah salatu vesselam aleyke ya Habibullah salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin ve ahirin Subhan rabbika rabbil izzati amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Efendim zulümlerin durması için ya Rabb zalimleri kahreyle ya Rabb okunanları kabul eyle ya Rabb mazlumları hala ya Rabb Suriye'ye yardım eyle ya Rabb eli sünneti kurtar ya Rabb Ya orada da şimdi Nusayriler Şiiler düşecek diye uğraşıyoruz şimdi de Vahabiler basmış oralara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 Çürümemiş. Abdüselam Esmer Hazretleri'ne kayalarla karşılaştılar, Kırmış kırmış ulaşamamışlar. Böyle sahabeyi mezarından çıkarıla korkmadan ya. İstanbul'a bunlar musallat olsa vallahi Ebu Ayubel'e mezarından çıkarıyorlar. Niye millet ziyaret ediyor şirkmiş diye. Bu Vehhabilikle bu Şiilik öyle beladır ki vallahi Türkiye'de de uzantıları var. Türkiye'de de uzantıları var. Benle uğraşanlar boşuna uğraşmıyorlar. Kimleri rahatsız ediyorsan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 Veya kayran nasın vatanımızı İslam vatanları iç savaştan dış savaştan muhafaza et. Amin. Amin amin amin. Rahmet ve ya vefat edenlere gargı, gargı, rahmet eyle kabullen nuru. Bize ulaşanlardan ulaşamayanlardan bizi senin rızan için sevenlerden dinleyenlerden bir kerelik sohbetimize gelenlerden kabirde hediye bekleyenler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. vasıl eyle ya Rabbi. Ruh, ruhlerine ruhlarına eyle ya Rabbi, bize de son nefeste nasîb eyle ya Rabbi'l âlemîm, âmîn, bihûrmet tâhâ ve yâsînü, ve selâmün aleyh'l-mursâlin ve elhamdülük ya Rabbi'l el âlemîm, el-Fântîhâ. Bismillahirrahmanirrahîm, el-hamdülillâhi rabbil âlemîn, el-Rahmanirrahîm, malik-i yevmîd-dîn,